La ilahe illa Allah, La ilahe illa La ilahe illa. Alhamdulillah Rabb al-âlimin ve salat ve salamü ala nabi Muhammed Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Çal Allahü Teala fi kitabihi kelim. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَتِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُونَ Allah subhanahu ve teala değerli kitabında şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Değerli Müslümanlar, eğer Allah-u Teala ey iman edenler diye bir ayet indirmiş ise... İman eden Müslümanların pür dikkat o ayete odaklanmaları gerekmektedir. Çünkü bir düşünsenize alemlerin Rabbi olan yüce Allah iman edenlere seslenmektedir. Tabii ki kardeşler iman edenlerden kasıt Çoğunun zihninde yanlış bir vehim oluştuğu gibi yalnız sahabe, muhacir ve ensar değildir. Sadece Peygamber Efendimiz döneminde yaşayan insanlar değildir. Allah'a ahiret gününe, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kaderin hayrına ve şerrine iman iddiasında bulunan herkes kast edilmiştir. Sadece özel bir zümrenin değil, bütün Müslümanların pür dikkat kesilmeleri gerekmektedir. Çünkü Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah sizlere seslenmektedir. Kardeşler Allah Azze ve Celle kendisine ve Resulüne itaat istemektedir. Allah'ı tenzih ederiz. O Azze ve Celle hiçbir şeyi bizlerden saklamamıştır, gizlememiştir. Bizlerin bilmesi gereken her şeyi bizlere bildirmiştir. İtaat edenlere vaatlerini açıklamıştır. Dünya hayatında sabır, sebat vereceğini, yardım edeceğini, ahiret hayatında ise cennet nimetlerine kavuşulacağını vahyetmiştir. İtaat etmeyenler için ise hem dünyada, hem de ahirette bir kayıp ve hüsranlık olduğunu bildirmiştir. O halde Allah subhanahu teala kesinlikle kullanıyor edici değildir. Yol apaçık belli olduktan sonra her kim artık dalaleti seçmiş ise o kişi yalnızca kendisini kınasın. Her kim işittiği halde sanki hiçbir şey duymamış gibi bir hayat yaşıyorsa bu kişi kendisinden başkasını kınamasın. Allah subhanahu teala şöyle buyurmaktadır. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Çok kereler sizler de şahit olmuşsunuzdur. Hayırlı bir amele çağrıldığında sen yap, ben şimdi müsait değilim diyen insanları. Aslında çok uzaklara bakmaya da gerek yok. Herkes kendi geçmişine baksa, herkes kendi nefsine baksa çoğumuzun bu halde olduğu ortaya çıkacaktır. Bizleri namaza çağırdıklarında şu an vaktim yok ya da üstün müsait değil diyorduk. Ya da tevhide akideye imana çağıranlara bu da ne diyor böyle ya diyenler de vardı. Bazılarımız da sen doğru diyorsun da biz bunları yapamayız diyordu. Kardeşler bu ne derin bir gaflettir. Bu ne acayip bir haldir. Sen doğrusun diyorsun. Sen haklısın diyorsun. Sen yap diyorsun ama kendin batılın peşine gidiyorsun. Göz göre göre kendini ateşe atıyorsun. Bu ne dünya hayatıymış ki böyle. Ahiret hayatının önüne geçmiş. Çoğu insana insanlığını unutturmuş. Onları yaratılış amacından gayesinden saptırmış. Bu ne dünya sevgisiymiş ki böyle. Allah sevgisinin önüne geçmiş. Allah'tan başka sahte ilahlar edindirmiş. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. İnne <gülüyor> Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan sağırlar ve dilsizlerdir. İnsanları Allah'a ve Resulüne çağırıyorsun. Seni duyuyor Kesin bunda hiç şüphe yok. Kulağı var işitiyor ama hiçbir tepki vermiyor. Sanki bitkisel hayatta. Aynı diğer canlılar gibi. Kuşlar böcekler gibi. Seni duyuyor ama anlamıyor. Dili var ama frekansı farklı. Kalbi var ama hissetmiyor. Allah subhanahu aleyhi şöyle buyurmaktadır. ومن أَظْلَمُ من من ذكر بآيات ربّه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أيفقهه وَفِي آذَانِهِمْ وقرء وإن تدعهم إلى الْهُدَى فلا يَهْتَدُوا إذن أَبَدًا Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz biz onu anlamamaları için kalplerine perdeler gerdik, Kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar. Kardeşler burada herkes elini vicdanına koyacak ve şu soruları kendisine soracak. Bizlere Allah'ın ayetleri hatırlatılınca kendi ellerimizle yaptıklarımızdan ötürü bizleri bir pişmanlık kaplıyor mu? Kendimize çeki düzen verip amellerimizi kontrol altına almaya gayret ediyor muyuz? Hiç bu konularda kendimize hesaba çekiyor muyuz? Bütün bu soruların cevabı evet ise o halde bizlerde hala hayra dair alametler var demektir. Bu sorulara cevabımız kafamızı önümüze eğerek işten bir şekilde pişmanlık duyarak maalesef demekse inanın hala bizlerde hayra dair Alamet kalıntıları var demektir. Ama cevap hayır ise o kişinin duvara yaslanmış bir kütükten ne farkı vardır? İşte böylesi insanlar Rabbimizin şu ayeti kapsamındadır: Wamin hum beyeste mi oyleek wa jalna ala kulubihim akinna ayyafkuh wafi azzanihim wakra waiyara kull ayyetil la yuminu biha. İçlerinden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 İzzetli bir hayat sürmesi için uğraşanlar varsa onlara yönelelim. İş işten geçmeden, kalpleri mühürlenmiş, sairi canlılar gibi debelenerek ölmeden önce tövbe edip Allah'ın dinine sarılalım. Değerli Müslümanlar, hutbemi Rabbimizin Enfal suresindeki 24. ayetiyle birlikte bitirmek istiyorum. Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmaktadır. Ya eyhellezine amenu ustecibu lillahi velirrasuli izaa daaakum lima yuhyikum vaa'lamu anallaha yahulu beyne'lmer'i ve kalbi va'ennehu ileyhi ey iman edenler size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulü'nün çağrısına uyun ve bilin ki